Muhterem Müslümanlar bir ders ara verdik. En son derste Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın ahengini lafız ve mana tonundaki ahengi onun okunuşunda eda edilmesinde havasına bağladık, musikisine bağladık. Ben o derste de size arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok surelerinden parçalar almak suretiyle önce vurgularına kadar mana tonunu size intikal ettirmek o mananın karşısına konan lafızların enini boyunu en ince en hassas aletlerle ölçmek ve sonra okumada şeride dizilişlerini onun kenara çekilip seyretmek hususunu düşünmüştüm. Fakat ilk tatbikte cemaatin karşısına ilk böyle bir şeyle çıkışta ben bütün tasavvurlarımı size intikal ettiremedim. En başta vakti ayarlayamadım. Ben yarım saat gibi bir zamanda her şeyi hallederim diye düşünmüştüm. Aşrım işarını takdim edemedim. Hele kendim hiç devreye girip bir şey anlatamadım. Fakat şunu Cenab-ı Hak yaptırdığına kalbim mutmeimdir. Bu hususta çapı yerinde idraki mükemmel pek çok kimseler eksik dik kalan bu hususu inşallah ileride tamamlama fikrine, niyetine kapılırlar. Bu fikri vermiş isem şayet vazifemi yaptım sayacağım. Kur'an'ın edası, havası, lafız, mana ahengi mevzuunda söylediğim sözleri onun kamiyeti kıymetine uygun söyledim zannetmeyin. Fikir vermek maksadıyla arz ettim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şu 10-12 ders Kur'an-ı Kerim hakkında ısrarla üzerinde durduğum husus Kur'an-ı Kerim'in lafzından ibaretti. Kelimelerin dizilişinden ibaret, bu dizilişin manadaki havaya ahenge ayak uydurmasından ibaretti. Biraz da bu mevzuda dil inceliğine, hukufa bağlıydı anlaşılması. Biraz da bedi'i zevklere vakıf olmaya bağlıydı. Benim gibi pek çokları gibi Kur'an'ın havasına, Kur'an'ın diline, yabancı bir devirde bir dönemde öylesine ince bir hususun bir temamiha anlaşılmasını herhalde siz de müşkil sayarsınız. Bundan sonraki derslerde Mevla'nın ilahiyat ve keremiyle onun manasına ve tefsirine yine onu gösterme babında beraber atkı nazar edeceğiz. Maksadım Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek değildir. Hayatı ictimayeyi alakadar eder. Hayat aile hayatını alakadar eder. ferdin hayatını alakadar eder. Hususlarda Kur'an-ı Kerim'in parmak basıp Allah kelamı olduğunu bize göstermesi hususunu ben size arz ediyorum. Yoksa bir Kur'an tefsiri yapmak icap ederse Bakara'dan başlarsın, Bakara Suresi-i Şerifinden sonuna kadar devam edersin. Maksat bu değildi tekrar edeyim. Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an mucizedir. Hayatımızın her yönüne bakan cepheleriyle onu ele alır takdim ederiz. Siz bu yönlerinde onun Allah kelamı olduğunu görürsünüz. Tefsirinde de inşallah bu hedefi takip edeceğiz. Kur'an tefsiri nedir? Kur'an tevili nedir? Bunu tefsirin usulünü yazmış kimselere bırakacak, cemaati çok da alakalandırmayan bu hususlara derinlemesine girmek istemiyorum. Fakat kısaca arz etmede de fayda vardır. Ashab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim taravetiyle nazil olduğu devirde maksat ve manayı anlamadıkları zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama müracaat ediyorlardı. Onun için Kur'an bütün canlılığı ile onların içinde yaşarken manası da bütün duruluğuyla onların kafalarında yerleşiyordu. Herhangi bir insanın benzetmeleri, çeşitli tevillere sapmaları, çeşitli kıstasları kullanmaları, kıyas kaidesine başvurmaları sahabe-i kiram için bahis mevzu değildir. Kur'an'da olan her ayet ya aralarındaki bir muhavereyle ile anlaşılıyor, sonra pek çoğu bir araya gelerek bu budur diyordu. Daha sonraki dönemde icma diyecekleri hususla o mananın artık o olduğu sübut buluyordu veya Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama müracaat ediliyordu. Aleyhissalatu vesselamın tefsiri vardır. Hatta bu mevzuda zahiriyecilere yakın bir kısım kimseler derler ki, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kelimeler şöyle veya böyle yani Aleyhisselatü vesselam'ın ya davranışlarıyla veya ifadeleriyle veya bir sahabinin onu anlayışı karşısında sükutu yani hadis ıstılahıyla takririyle sübut bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in başta tefsirini Resul Ekrem yapmıştır. Avam da böyle anlasın. Ne kat bu hususun doğru olmadığı kanaatındadır. Yani her ayet resul Ekrem tarafından tefsir edilmemiştir, belki lüzum görülmemiştir. Manasının vuzuhuna binaen. Sahabi devrinde Kur'an'ın anlaşılması dupturuydu. Ben bir inkisarıma ars edeyim. Eski gibi görünen ve haddizatında temelden yeni olan bir kısım şeylerin, Değiştirilmesi karşısında daima bir inkisarı ruh geçirmişimdir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek merkadinin etrafını çeviren o basit kerpiçlerden alın da Kur'an-ı Muhistül Beyan'ın anlayışında sahabinin duru anlayışına kadar bu meselelere parmak karıştırılmasına yer yer kalbim kırılmış, niçin asıl safvetiyle bırakmadılar demişim ve üzülmüşümdür. Bu mevzuda kanaatim şudur benim, araştırdığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim sahabinin anladığı gibi daha sonraki asırlara intikal etseydi, tekevvün edecek devrin ilimleriyle mütenakız düşer hiçbir şey olmayacaktı içinde. Yağmurun yağması, bulutun teşekkül etmesi, dolunun meydana gelmesi kanunlarından alın da, havanın sıcağının yukarıda soğuğunun aşağıda olmasına kadar Ondan sistemlerin anlatılmasına kadar her şeyi Kur'an'ın içinde işaretlerle, yordamıyla bulacaktınız. Kafanızı az içinde gelirseydiniz bulacaktınız. Ama kendi devirlerinin, kültürünün tesirinde kalan kimseler, kendi devrinin kültürüne Kur'an anlayışını uydurmayı marifet sayan kimseler, Kur'an'a yersiz müdahale yaptıklarından on asır evvelki kültüre göre onu tefsir ettiler çok defa. Bununla beraber hizmet ve sahilerini takdir edip başımıza koyacağımız sahabeyi kiramın duru anlayışına sadık İbn-i Cerir gibi nice tefsirciler vardır ki pek çok meselelerde cüz'i İsrailiyatı attıktan sonra burcu burcu Resul-i Ekrem ve sahabi koktuğunu takip edebilirsiniz. Sahileri meşgul olsun esnafın hizmetleriyle Cenab-ı Hak kendilerini Cennetül ül koysun inşaallah Teala. Bu kaderin bir cilvesi kazanın bir fetvasıydı önüne geçilemez. Ama bu mevzuda benim inkisarlarımdan bir tanesidir. Akşam yine böyle bütün hislerimle yanımdaki bir iki arkadaşa arz ettiğim işin en basitinden bu en mühimine kadar bu mevzuda ben böyle düşünüyorum. Dedim ki Keşke Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin etrafındaki kerpiş duvarları yıkmasalardı. İlaçla milaçla tahcir etselerdi. Hazreti Ömer'in o dünyanın nebilerden sonra büyük insanının basit kulübesini, mailin hidam evinin duvarlarını tahcir etselerdi. Gitseydim böyle, doyasıya koklasaydım, yüzümü gözümü sürseydim. Niye yıktılar onları, neden şu manasız taşları üst üste yığdılar, neden o demirlerle onları perçinlediler? Ama benimki sadece bir inkisardan ibarettir. Şu bozuk düzen medeniyetin insanlığı giyotinde kesiyor gibi, benim inadıma, benim gibi düşünenlerin inadına gelişmesine karşı duyduğum inkisar gibi duyuyorum. Vastalarla doğranan insanların doğranışına kalbimin kırılışı gibi kırılıyorum binaların insanlığın hayatını tehdit etmesine karşı kalbimin kırıldığı gibi kırılıyorum. Belki bu noktada dairelerin bazı giriştiği, tedahül ettiği nokta oluyor. Varoluşçular gibi, Avrupa'da insanlığın böylesine doğranışı karşısında feryat edenler gibi düşünüyorum. Düşünüyorum ama benim düşünüşüm Allah rızası için ve insanlık hesabınadır. Bütün bu inkisarların da hiçbir faydası olmadığını sonra anlıyorum, kabaran tavus kuşu gibi kolum kanadım kırılmış ayaklarıma bakıyor. Ciddi bir sükun ve sükunet içinde kendi kendimi dinliyorum sadece. Belki bir gün salim düşünenler çoğalırsa insanlık içinde şu medeniyetin kurucuları içinde hedef olarak insanı alacaklar. Mevla'nın rızası istikametinde insanlığı huzura kavuşturacaklar. Yoksa insanlık gelişen korkunç tekniğin çakları içinde et makinesine verilmiş et gibi kasaptan alınmış et gibi doğranacak köfte olacak demek. düşünenler bu işin önünü alabilirler alamazlar o da ayrı bir dava ben inkisarımı size arz ettim sadece Kur'an-ı Kerim'e müdahale tedai oldu bugün anlatacağım mevzu işe bakın nasıl tevafuk Tedai oldu, sonra başka bir inkisarıma geçtim. Ondan da hayat-i içtimaiyeyi zir başka bir inkisarıma geçtim. Üniversitenin liseyle omuz omuza verip, lisenin camiyle omuz omuza verip, caminin diyanetle omuz omuza verip, hayat-i kuran ve yürtenlerin omuz omuza verip, insanlığı doğrama davasında medeniyet kuruyoruz diye, batsın böyle medeniyet, kuruyoruz diye savaşlarına karşı küskünlüğüm ve kırgınlığım var. İnsan hedef değil. Allah şöyle buyuruyor. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir cürümdür. Bu Allah'ın insana verdiği değerdir. Bir insanın hastalanmaması için farzlar terk ediliyor. Senin hastalığının temadisine sebebiyet veren boy ise onu terk ediyor, teyemmüm ediyorsun. İnsan Allah nazarında bu kadar mühimdir. Ama görün ki kedilerin, tavukların çiğnenişi yanında yollarda bir sürü de insan doğranıyor. Görün ki zehirli havayla bir sürü insan akla hayale gelmedik hastalıklara maruz kalıyor. İstediğiniz kadar hastane açın, klinik açın, hekimlerinizi seferber edin. Şu korkunç yıkılışın önünü alamayacaksınız. Bunun önünde bu Kur'an-ı Kerim'i anlamış aklı selimler duracaktır. Aklı selimlerin kurduğu bir medeniyet duracaktır. Allah'ın kainatı kurduğu gibi, kainatın içine öyle girenler, tabiatla yüz yüze gelenler, tabiata teslim olanlar, o mükemmel medeniyeti kuracaklardır. İnsanı tabiatından, tabiatı tabiatından uzaklaştıran insanlar, insanları hasta edecek ve öldüreceklerdir. Kur'an'ın da böyle bir tabiatı vardır. Ben musikisinde onu arz etmeye çalıştım. Kur'an'ın tabiatına müdahale, onun damla damla tabiattan gelip insan ruhuna takattir etmesi, buna müdahale, onun hava ve ahengini bozar. Kur'an'da bir tabiilik, bir fıtrilik vardır. Tabiatta tabiilik ve fıtrilik vardır. İnsanda tabiilik ve fıtrilik vardır. Bu üç hakikat, bir hakikatin üç yüzüdür. Bunların hangisine müdahale ederseniz çeşitli arızalar, pürüzler meydana gelecektir sonra da düşünenlerinizi seferber edecek çare arayacaksınız. Ey had. İşte bugün de bunlardan bir tanesini arz edeceğim. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Kur'an sahabi devrinde tutturu anlaşıldı çünkü kimse müdahale etmedi. Tabi'in bir sarraf hassasiyeti içinde onu taktı, ölçtü. Fakat ne de olmasa işin içine insan kıstasları giriyordu. Tabi'in içinde yetişen öyle büyük imamlar vardır ki, bunların bir tanesi, şu bizim zulmet asına, zulmet zulmet üstüne asrımıza başını uzatsa tenvir eder bir müceddit gibi. Çok velut bir devirde yaşıyorlardı. Çok mümbit bir cemaat vardı. Bakın birkaç tanesini söyleyeyim hafzamda kalanları. Mekke'de Said i̇bn Cübeyr vardı. Der ki, ben i̇bn Abbas'tan Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa tefsiriyle hatmettim. Resul-i Ekrem'den duptur ona intikal eden şeyi bizzat ondan dinledim. Haccacın şehit ettiği zatlardandır. Kafası vücudundan ayrıldıktan sonra haykıran ve haccaç bu inkisarla gitmiştir. Haccacın vefatına sebebiyet veren adamdır. Mekke'de Said İbn-i Cübeyr vardı. İkrime vardı. Havus bin Keysan vardı. Daha kimler vardı? Bunların her birerleri devirleri aydınlatacak mücedditler, büyük mücedditler çapında Kur'an'ın ruhuna sadakatle bağlı ve kafasıyla onu anlamaya müheyya, müstahit kimselerdi. Medine-i Münevvere'de Ebu'l-Aliye vardı. Ebu'l-Aliye hadisle de imamdır aynı zamanda. Zeyd ibn Eslem vardı. Daha niceleri vardı Medine-i Tahire'de. Irak'ta bunların en meşhurları toplanmıştı. Elkame bin Kayis gibi, Hazreti Ayşe'nin filmizlerinden Mesruk gibi, Mürretül Hemdani gibi, Hasan Basri gibi, Meşhur kör Katame i̇bni, Katame ibni Deame gibi asırları aydınlatacak insanlar yetişmişti. Mümbit bir devirdir. Hangi köye gidersen git, Resul-i Ekrem'den Kur'an'ı alandan Kur'an'ı almış, manalarını öğrenmiş bir devle karşı karşıya kalırdı. Cenab-ı Hak tenvirini murad ettiği asrımızı, Kur'an-ı Kerim'i mükemmel anlamış kimselerle tezhim buyursun inşallah. Daha sonra bu zatlara bağlı, Rivayet ve dirayet vadilerinde yığın yığın tefsir yazıldı. Herkes Kur'an-ı Kerim'i anlatıyordu. Ben küçük bir fikir vermek için bu hususlara girdim. Tefsir kendi manasıyla kapalı hakikatlerin yüzünün peçesini açma, hakikatları inkişaf ettirme, meydana çıkarma ameliyasiydi. Tevil mulek meseleler, mücmel meseleler bir yoruma tabi tutuluyor. Mevcut Kur'an'ı kıstaslar kullanılıyor, bir kısım hakikatlara ulaşılıyordu onlarla. Bu iki yolla rivayet ve dirayet vadisinde yığın yığın tefsirler yazıldı. Bir kısım kimseler vardı ki onlar yapacakları bütün tefsirleri, Kur'an'ın hakikatlerini açıklamaları Resul-i Ekrem'den gelen bir meseleye, sahabiden gelen bir meseleye bağlıyorlardı. İşte dördüncü asrı, beşinci asrı bağlayan dönemde yetişen meşhur İbn-i Cerir veya dördüncü asırda yetişen İbn-i Cerir, Taberi tefsiri ki meşhur otuz cidden ibaret, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir rivayet yolunu tutmuştu. Onda vaka fıkıh da vardı. Onda vaka akaide ait meseleler de anlatılıyordu. Ama bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde vardı. Fakat mümkün olduğu kadar sahabinin naklettiği şeye, ki biz bunlara eser diyoruz, bunlara sadık kalmaya çalışıyordu. Onun için istidradi olarak arz edeceğim mevzun içinde i̇bn Cerir'in tefsirine baktığınız zaman günün meselelerinden pek çoğunu aynı ile görürsünüz onda. Meseleye hiç gölge düşürmemiştir, aldığı gibi nakletmiştir. Alındığı yer, vahyin menbaı olduğundan devir ne kadar gelişirse gelişsin, teknik hangi ufuklara varırsa varsın, İbn-i sözleri daima önde gittiğini görürsünüz. Bir kısım İsrailiyat atılacak olursa, o bir bakıma ser müfessirdir. Tefsircilerin önündedir. Tedvin tefsircilerinin önündedir. Size başka zaman misal vermiştim. Mesela yağmurun teşekkürünü ifade eden, dolunun teşekkürünü ifade eden ayeti kerimeyi sonra bulutların yaptığı ameliyeyi anlatan ayeti kerimeyi ele alırken daha sonrakiler başka şeyler söylemişler. Daha sonrakiler. Mesela demişler ki rüzgarlar esiyor. Rüzgarların esişinde Allah şöyle buyuruyor. Ben bunları aşılasınlar diye gönderdim. Aşılamak için esiyorlar. Daha sonrakiler İlmin sonra bulacağı çiçeklerin tohumlarının aşılanması meselesini anlamışlar. Erkek tohum dişi tohuma gitmesi şeklinde anlamışlar. Bu da derin bir anlayıştır. Atılmayacak kadar derin bir anlayıştır. Ama ancak asrımızda, bunu Kur'an-ı Kerim'in tek ifade eden ayetlerini arz edecekken arz edeceğim, ancak asrımızda bulutların en mühim vasifesinin, rüzgarların bulutları aşılama ameliyesi olduğu meselesi meydana çıkmıştır. Zait nakıs yüklü artı eksi yüklü bulutlar bu suretle birbirinin içine girer, vahdet teşekkül eder, yağmur hasıl olur. Yerinde arz edeceğim. i̇bn Cerir aynen şöyle diyor tefsirinde. Bakın bin sene evvel yazılmış tefsir. Ben i̇bn Abbas'tan bunu sordum. Bana dedi ki Sabi'den soruyor. Al alıştaki duruluğa bakın. Bana dedi ki, bu toprakta çiçeklerin aşılanması gibi bir şeydir, havada da bulutların aşılanması, keyfiyet benim için me meçhul. On asır sonra ancak ilim kendi aletleriyle ve imkanlarıyla bu meseleyi anlayacak, sonra İbn-i Cerir'in ne de demek istediğine, i̇bn Abbas'ın ne demek istediğine aklı ulaşacaktır. İşte sahabi anlayışına sadık kalınsaydı, her mesele karşımıza böyle vüzuhuyla ve dupduru çıkacaktı. Ne acı ki bizler fikirlerimize, devrimizin kültürüyle kısır anlayışımıza girdik ve işi bulandırdık. İbni Şerif sen müfessir dedim. Sadece onunla kalmadı rivayet tefsirini tedvin eden insanlar arasında biz Bahrul Ulum sahibi Ebu'l-Ley de görüyoruz. Bu da rivayet sahasında kuvvetli itimat edilecek bir zattır. Seza Salebi'yi görüyoruz. El Keşf ve'l Beyan tefsiriyle. El Veciz tefsiriyle İbn Atiyeyi görüyoruz. Bunlar rivayet sahasında Aleyhisselatu vesselam'dan mervi bütün asarı bir araya getirip onları nasıl anlıyorlar, onun tedvinini yapan insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Daha sonraki devirlerde 67 7 asır evvel yaşamış i̇bn Kesir, ebul Fida karşımıza çıkıyor. tefsir Kur'anül Kerim veya Tefsir-ül tefsir i̇bn Kesir, tefsiriyle karşımıza çıkıyor. Bu aynı zamanda nakattır. İsrailiyat'ı kitabından çıkaran, yanlış gördüğünü çıkaran bu mevzuda hadiste kritik taraftarlısı olanlardan bir zattır. Daha sonra da çok az sonra, bir asır sonra hemen hemen, Meşhur cami sahibi, dürül mensurun sahibi, suyuti dürül mensuruyla karşımıza çıkıyor ki hepsini toplamaya azmediyor bu. Divayet sahasında sadece bir fikir vermek için arsettim sizi çok ilgilendirmez. Cenab-ı Hak sahilerini meşhur etsin. Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş bu insanlar kitaplarının içinde sadece hadis babında Belki 20 bin tane, 30 bin tane hadis toplamış, bunların tahkikini yapmış, cavurca tabiriyle kritiğini yapmış, kitaplarda tespit etmiş, gelecek nesillere intikal ettirmişlerdir. Dirayet sahası, rivayet sahasından geri değildir. Büyük devler yetişmiş, kendi devirlerinin kültürü içinde Kur'an'ı anlamışlardır. Sahabi anlayışına, sadakatin devam ettiği noktalarda, bunlarda değiştirilmesine lüzum hissedeceğimiz hiçbir şey göremeyiz. Mesela size çok enteresan bir vaka daha nakledeyim. Ben mektepte öyle okudum, mektepte öyle okuyanlarla da görüştüm, küre-i arzın küreviyeti ve güneşin etrafında döndüğünü, güneş sisteminin bu şekilde anlaşılmasını bir yanlışıyla Kopernik'e verirler, biraz daha doğrusuyla Galile'ye verirler ve çekim meselesini de Newton'a atfederler. Halbuki bir sekiz asır evvel bizim tefsirlerde bu meselelerin münakaşası yapıldığını görüyoruz. Bu söylediğim zatlar dört asır evvel yaşamışlar. Onlardan dört asır evvel yaşamış, Kur'an'ın hakikatini anlamış tefsirciler söyleyeyim, yerini de söyleyeyim, gidin bakın baktırın. Sonra mektepteki kitabın yüzüne tükürüverin, niye eslafına sövüyor, kendi büyüğü bulduğunu niçin kabul etmiyor, meseleyi kafire bağlıyor. Kafir de böyle bir meselenin mucidi ise biz onu da kendi sahasında alkışlarız, nankör değiliz. Avrupalının yaptığı nankörlü yapma niyetinde değiliz. Bizden çaldıkları şeylere, cabirimize cebir demek suretiyle sahneye süren Avrupalı kadar bu mevcuta hırsız değiliz itiraf eder onu. Hemen hemen yanılmayacağınız bir yerde sadece bir meseleyi söyleyeyim, karıştırın bakın tefsirlere. Mefatihu'l-Gayb <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tefsirini yazan Fakhruddin Razi yedi küsur asır evvel yaşamış, sekiz asıra yakın. Fakhruddin Razi 8 ciltlik büyük tefsiri Kur'an-ı Kerim kadar yüz yapar. İçinde her şey vardır. Bu zatın yazdığı kitaplar duvarın şu kısmını başa kadar doldurur. İnanın böyledir. Nasıl yazmış, nasıl etmiş aklım almaz onu. Bize efsane olarak şöyle anlatırlardı. Mürekkebe eline doldurmuş, saçmış kağıtlara yazılmış keramet olarak. Derlerdi. Böyle bir şeyin aslı olmaz ya ama hayatını ilme bu kadar vakfetmiş kimselerdir. Bakara suresinin "Allazi cealale kulumul arda firaşen ve sema'a binaen" ayeti kerimesinin tefsirinde Fakhruddin Razi diyor ki yer burada döşek olarak anlatılsa bile başka bir ayet-i kerimede yerin küre olduğu anlatılıyor. Yer küredir Güneş'in etrafında diyor. Ama eğer bana deseniz ki aynen bu ifade. Yer küre olsa insanlar ecdam nasıl duracak onun üzerinde? Ben de derim ki o kadar büyükü ki onun üzerinde satırlar meydana gelmiştir. Üzerindeki satırları anlatırken de vel Erdu sutı Hatta biri kullanılmaktadır. Dikkat buyuruyor musunuz? Sekiz asır evvel yaşamış adam ne diyor? O değil sadece. Onun marı ona yakın asırda yaşamış meşhur mutezile imamı Zemahşeri dediğimiz zat Keşşah tefsirinin sahibi. Aynı ayetin tefsirinde bir iki kelime farkıyla aynı şeyleri söylüyor. Yer küredir diyor. Kur'an-ı Kerim'in yeri anlatırken bazen ona satıh demesi esasen müsatine binandır. Geniştir ve geniş bir küre üzerinde satıh tasavvur edebiliriz. Düz zeminler düşünebiliriz demektedir. Kendilerinden az sonra yaşamış Beyzavi tefsiri ki az mollalığı olan kimseler de bilirler çok küçük bir farklı ifadeyle aynı meseleyi anlatmakta, yerin küreviyesine parmak basmaktadır. Ve en son yine Galile'den Koperdik'ten evvel, meşhur Osmanlı müellifi, Osmanlıların müthiş Şeyhülislam'ı, Ebu Suud Efendi, İrşadü ü Akl-i tefsiri, aynı ayetin tefsirinde aynı meseleye parmak basmaktadır. Bir ayet tefsirlerinin şu kanaatteyim ki hangisini alsanız, bu meselelere baksanız, sahabeden kendilerine intikal eden duruluğuyla meseleleri size böyle intikal ettireceklerdir. Bu hususları tespit eden küçük bir kitabı da bir arkadaşımız sadeleştiriyordu. Bundan 40-50 sene evvel yaşamış bir zatın telifidir, neşretmeyi düşünüyordu. Orada da açık göreceksiniz, ben vaka kaynaklarında sizin fikrinizi havale ettim ama göreceksiniz. İşte bu nadide kimseler de kimisi 70 cilt, kimisi 150 cilt, kimisi 30 cilt, kimisi 40 cilt Kur'an-ı Kerim'in çeşitli tefsirlerini yazmaya çalışmışlar. Onun manalarına girme, ben Kur'an'ın manasına girerken bunları arz etme lüzumunu duydum. Fakhrüddin Râzî tefsirinde ele alındığı zaman görürüz, fıkha ait bütün meseleleri anlatır sarfa, nahve dair, Arap kaidelerine dair bütün meseleleri anlatır. Belaat üzerinde ısrarla durur, icaz üzerinde ısrarla durur, Kur'an'ın beşer tarafından yapılamayacağı meselesinin her yerde müdafatını yapar. Onun için mantıka, felsefeye çok ehemmiyet vermiştir. Mantık ve felsefe içine girişinden bazen tenkite de uğramıştır. Ama o bundan dur olmamıştır. Mantık kaide ve kıstasları içinde Felsefenin insana derin düşündürme kazandırması için de, Kur'an-ı Kerim'i derin tefsir yapmıştır. Daha sonra Envar-ü Tenzil, Beyzavî tefsirinin adıdır. Bir bakıma keşaf ihtisar etmiş, söküh üzerinde, sarf ve nahiv üzerinde ısrarla durmuş, bu sahada Kur'an'ın büyüklüğünü göstermeye çalışmıştır. Medarikü Tenzil, nesefinin tefsiridir. Elimizde mevcut olan tefsirler çok avam bilebilir bunları. Bu da bir bakıma keşaf-ı ihtisar etmiş, hadis üzerinde, eser üzerinde durmuştur. Bir bakıma İsrailiyat da vardır içinde. Hazin tefsiri ki buna lübab tevil diyoruz tefsirçiler. Tefsirçiler diyor biz de naklediyoruz. Daha çok İsrailiyat da bunda vardır, eser de vardır. Sofi bir insan, Bağdatlıdır. Dört ciltlik büyük tefsiri, fıkıhtan, kelamdan bahsetse bile daha ziyade eser üzerinde, sahabeden nakledilen şeyler üzerinde durmuştur. Devrimize yakın dönemde yaşayan insanlar vardır. Ruhul mealî sahibi, Alusi merhum, Bağdatlı, otuz ciltlik tefsir yazmış, daha evvel gelmiş geçmiş bütün tefsircilerin tefsirlerini bir bakıma hülasa etmiş, Devrinin kültürü içinde kendi noktayı nazarlığını da kaydetmeyi ihmal etmemiş. Bizim meşhur el mallı Hamdi Yazır'ın bir bakıma müracaat kitabı olarak durmaktadır kütüphanelerde. Hamdi Yazır'ın tefsiri bir bakıma bazı yönleriyle ruhul me'aninin adaptasyonundan ibarettir. Tam bir tercümesi olmasa bile çok hakikatlara almış yazmıştır, bazı yerde de tenkitini yapmıştır. Bu Allame Hamdi Efendi'yi tenkit etme, tenkit etme demek değildir. Hayır görmüş, yümün görmüş, bereket görmüş, müracaat kitabı yapmış ve sık sık ona müracaat etmiştir. İlmi sahada tefsirler yazılmıştır. Tenkit noktası açık olmakla beraber Tantavi Cevherinin El Cevahir tefsiri, kainata ait bütün ilimleri anlatan 30 ciltlik bir tefsirdir veya 25 ciltlik bir tefsirdir asrımızda vardır, kütüphanelerimizde bulunur. Hayati ı çok müteveccih, insan ruhuna çok müteveccih ''Allame seyyid kutub fi Kur'an'' Kur'an'ın gölgesinde tefsiriyle bu asırda ilmi sahada, tefsir sahasına yeni bir ışık tutmuştur. Bunun da tenkit edilecek tarafları olmakla beraber sahasında eşsizdir, nadidedir, Okunuşunda edasında vit gibi bir hava vardır, okudukça zevk duyarsın. Ama Arapçası, Türkçesi değil, Türkçede onun ancak onda biri kalmıştır, onda biri. Ya Kur'an tercüme edilirse kaçta kaçı kalır onu siz kıyas edin. Sofilerin yazdıkları tefsirler vardır bu mevzuda. Muhiddin İbni Arabi'den alın da Kuşeyli'ye kadar onların da kendilerine göre tefsirleri vardır. Felsefecilerin tefsirleri vardır. ilmi esas alanların tefsirleri vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yönlerine ait meseleleri anlatmışlardır. Kimisinde bol fıkı görürsünüz, kimisinde kelamı görürsünüz, kimisinde akaidi hakka islamiyeyi görürsünüz. Kimisinde topyekün bir hayatın çağladığını görürsünüz. İnsan ruhunun orada cereyan ettiğini müşahede edersiniz. Bunlar, derinlemesine Kur'an-ı Kerim'i anlatma mevzuunda atılan adımlar, yapılan işlerdir. Cenab-ı Hak hayırla cezalandırsın, sahillerini meşgûr etsin, onları bizlere sevdirsin. Mü'min olarak şiarımız, Kur'an-ı Kerim'in bize talim ettiği gibi şu olmalıdır. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْلَنَا وَلِيْخُوَانِنَ sabaquna bil بِالْا۪يمَانَ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Sadakallâhul azîm. Müminler şöyle diyorlar, Kur'an-ı Kerim mümini anlatırken şöyle derler diyor, Allah'ım bizi mağfiret eyle, günahlarımızı yarlıga, huzuru Sübhani'ne bizleri kusursuz olarak, münezzeh olarak, mukaddes olarak al. Ta Kudüs ismine liyakat kesbetmiş olalım. Bizden evvel yaşamış kardeşlerimizi de mağfiret eyle, onları da gufranınla yarlıga, himayeyi sübhaniyene al, onları da affeyle Allah'ım diyoruz geçmişlerimize. Kalplerimizde mümin kardeşlerimize karşı, güllü meydana gelmesine imkan verme Allah'ım diyoruz. Herkesi bize sevdir, Herkesi alkışlattır, Kur'an-ı Kerim'e hizmet adına el uzatan herkesi sevmeyi bize ihsan eyle. Kur'an bu duayı bize öğretiyor ve biz de sahillerini Allah'ın meşhur edeceği o zatlar hakkında böyle düşünüyoruz. Ben arz ettiğim gibi size bir tefsir dersi vermeyi düşünmediğim için Kur'an-ı Kerim'in tefsirde onu takip ederken Kur'an'ın ehemmiyetle üzerinde durduğu veya Kur'an'ın o stile tabi bulunduğu ilahi ifade ve kelam olarak söylenmedik bir şeyi art edeceğim. Söylenmiş olsaydı bunu da size naklederdim yerinden. Ve bana göre de bu mesele çok mühim geliyor. Ama nasıl kolunu kanadını kırıp perişan sahneye takdim edeceğim bunu ilerideki bir veya iki derste göreceksiniz. Cenab-ı Hak kalbime şahittir, bu mevzudaki gayretin de sadece, bu mevzuda liyakatı olan kimseleri gayrete getirmek, bir şeyler söylemeye sevk etmektir. Şahsen ben çok lüzumlu görüyor, büyük bir mucize bir yönü olarak tanıyorum ama bu mevzuda sistem içinde toplu olarak bir şey yazıldığını, böyle bir tefsir meydana getirildiğini görmedim. Bana göre Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri bu stilde tefsir edilebilirdi ama edilememiş, edilmemiş. Bu da şöyle arz edeyim, Kur'an insanın iç ve dışının bir araya gelişi rehberliği içinde dünya ve ahiret saadetini temin eder. Yani maddi hayatını tanzim, vicdanına bakışı, sırrının içine girişi, letaifi maneviyesini müşahede edişi, bunların vahdetini temin edişi ve bu vahdetin rehberliği altında dünya ahiret saadetidir. Sadece Kur'an insanların fizyolojik yapılarına baksa veya maddi saadetlerine hasr-i nasar Avrupa'da bu mesele temin edilmiştir. Ekonomik saadet getirilmiştir ama beşer mesut değildir. Vicdanlarına bakmasaydı bir eksiklik her an kendisini ağırlığıyla hissettirecekti. İç ve dış yapının rehberliği altında dünya vâhire saadeti teessüs edecektir. Öyleyse Kur'an'ın mühim hedeflerinden bir tanesi insanın dünyatıdır. İnsanın içini ele almasıdır. Muhataplarının hissiyatına göre konuşmasıdır. Muhataplarının düşüncesini daima ifadeleri içinde bulan, bul, bulacağımız bir edada maksadını dile getirmesidir. Maksadını öyle dile getirir ki ben kendimi onun içinde buluverdim. Her ayette, her zaman, her, her harikada kendimi bulamazsam bile 24 saatin içinde bir saatte ben kendimi onun içinde bulabilmeliyim. Çünkü bana hitap ediliyor. Bana hitap edilirken, benim dış daireye uymam sadece benden istenmesin. Benim içimdeki letaifim de okşansın. Hissiyatıma mümaşat yapılsın. Ben bir gül gibi örselenmeden ele alayım. Hissiyatım bu işe mümaşat yapsın ki, zahirimle ben inkiyat edeyim. İlahi kelamda aranan hususlardan bir tanesi budur. Bu Kur'an'ın her yerinde vardır kendisini hissettirir. Ama derinlemesine bu meseleye vakıf olunamamışsa belki vakti gelmemiştir. Belki bir devirde Cenab-ı Hak onu da ihsan ettirecek, edecek, onu da anlattıracaktır inşaallahu Teala. Siz isterseniz buna psikolojik tefsir deyin veyahut ilmün nefse göre meselenin edası ve ifade edilişi deyin. Bize göre bunun adı ilmün nefisidir. Gavurlar buna psikoloji diyorlardı, bizim kitaplara da öyle geçti, psikoloji diyoruz. Ruh ilmini, nefis ilmini müştereken, ele alan, insanla dünyatını, meleküt cihetinin tahlilini yapan ilimdi bu. Bu ilim bugün imkanlarla, hususiyle, maddi imkanlarla, manaya nüfuz ettirici maddi imkanlarla bir hayli geliştirilmiş, yine Frenkçe tabiriyle orijinal çok şeyler bulmuş, nevi şahsına mahsus bizim tabir, çok kıymetli şeylerle, beşere çok şeyler getirmiştir. Ama onun hakkında, onun kıstaslarındaki eksiklik mevzunda, bir iki hususu arz sonra ben bu mevzuda, Kur'an-ı Kerim'i önüme koyup bazı ayetlerin böylesine tersilini arz etmekte iktifa edeceğim. Şunu hatırdan çıkarmayın, meseleler pek çok defa avamın da anlayışının çok üstünde oluyor, mazul görün. Ben size burada İslam'ın psikolojisini anlatmıyorum. Bu meselede Kur'an'ı arz etmeye çalışıyorum. Ve bu meselede Kur'an'ın mucizevi hüviyetini, takdimi düşünüyorum. İslam psikolojisi, Müslümana göre psikoloji falan değil. Belki bu meselede, psikoloji meselesinde Kur'an-ı Kerim'in çapı, Kur'an-ı Kerim'in bu meseleyi ele alması hususunu ahz edeceğim. Psikoloji kendi metotlarıyla, gelişen metotlarıyla, ileride misallerini arz ederken göreceksiniz, tedai'den alın da onu, teessür ve heyecan'a kadar, infiallere kadar, reflekslere kadar, yenilerin ve kafillerin sevki tabi'i dedikleri sevki ilahiyeye kadar meseleleri, kendi metotları, kanunları içinde göreceğiz onu. Kendi metotları içinde çok defa hakikatin sahasına yaklaşmıştır. Ama hakikati psikolojinin izah etmesine imkan yoktur. Burada pervasızca bir laf ediyorum. Bütün dünyanın İlmin nefis üzerinde uğraşan, psikoloji üzerinde uğraşan filozofları, profesörleri hepsi duysun, bu mevzuda hiçbir zaman insanlığı takmin edecek bir kanun vaz etmelerine imkan yoktur. Tenkit edilmeyecek bir kanun vaz etmelerine imkan yoktur. Ancak Allah olması lazım ki o olmaz. Allah olmaz. Allah hakkında keynunet tabiri kullanılmaz. O ezeli ve ebedidir. Doğru, isabetli, binde bin yerinde söz söylemiş olsun. Onu Allah'ın kelamında bulmak lazım. Onlar insanları sınıflandırırlar, çeşitli kategorilere taksim ederler. Ondan sonra hepsi, hepsi hakkında bir kanun vaz ederler. Dar bir daireye bütün insanları sıkıştırırlar. Halbuki Allah yaratırken insan öyle yaratmamış. İnsan bir nev'idir ama, insanın her ferdi bir nev'iye mukabildir. İnsanın bir tek ferdi, bir tek insan, baharda, yeryüzünde biten bütün otlara mukabil tutulmuştur Allah'a göre Celle Celaluhu. Onda menekşenin tadı vardır, onda yaseminin kokusu vardır, onda papatyanın havası vardır, onda koca bir kainat mündemiştir. Şairimiz bu büyük manaya avalim sende pünhandır, çıhanlar sende matvidir, sözüyle iştirak etmektedir. Bütün alemler insandan ün demiştir. İnsan büyük bir hakikattir. Kaldı ki çok hakaiki içinde cami bulunan bu insan sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar 30 defa devre değiştirir. Var diye ustasının var diye değiştirmesi gibi var diye değiştirir. Nebati mertebeye iner. İnsan o dakikada havayı teneffüs eder, dışarıya verir, öyle bir mahluk olur, uyumasa bile. Hayvaniyet mertebesini ihraz eder, o dakikada şehevi hislerini yaşar, behimi arzularının arkasından koşar, beşeri garizelerinden bir türlü yakayı kurtaramaz insan. Öyle an olur ki o dakikada kainatı bir top gibi ayağının altına alır, üstüne çıkar, aşağı azamın üstüne çıkar, titreği gömlek gibi giyer ve Resulullah'ın ayağını öper. Bu da olur. Ot, hayvan ve insan. Öyle an olur ki bütün mantıvayı arkaya atar. Ve sen laboratuvarındaki dar imkanlarla bu insanın enini boyunu sana gösterecek kıstaslar vazet hakkında külli kanunlar söyle buna imkan var mı Arş-ı az, Azim'in sahibi Sidretül Müntahanın sahibi Arşa mukabil insanın gönlünün sahibi onun derinliklerine vakıf olan Hazreti Allah'tan başka kellecelahu psikoloji psikoloji dar sınırlarıyla kendi kıstaslarıyla tecrübeleriyle Hakikata yaklaşta bile, hakikat hakkında son sözü söylemek, muhkem kaziyeyi ifade etmek ancak ve ancak Kur'an'ın karıdır, Kur'an'a mahsustur. Cenab-ı Hak gönlümüz de Kur'an'a dönmeye bizleri muvaffak kılsın inşaallah Teala. Psikoloji çeşitli sahalarda araştırmalar yapar, tahlil onun metotlarından mühim bir metottur. Ve her meselede de hemen hemen tahlile başvurur. Meselelerin çözümüne, kendisini neticeye götürecek bir çözümüne başvurur. Daha ondan terkipler yapsın, yeni yeni kanunlar çıkarsın. Ama neyi tahlil eder psikoloji? İnsanın içini, biliyor mu bütün insanın içini? Bir nevi mahiyetindeki insanın içine girebilmiş mi? Her dakika onun geçirdiği bütün etkılara vakıf olabilmiş mi? dünyatını önüne koyduğu mikroskopun önünde gördüğü bir cisim gibi görebilmiş mi? Veya teleskopun önünde büyütülen bir cisme bakıyor gibi müşahede edebilmiş mi? Edememişse burada tam, kamil, eksiksiz bir hüküm söyleyemez ki tahlile başvuracaktır. Fakat daima bir kısım eksikleriyle bir şeyler söyleyecektir. Ben son bu meseleden canı yanık şöyledir. Nebiler nebisinin kürsüsünde bunların da lafı ne oluyor diyeceksiniz. Bunlar gönülleri Allah'a aşkla, imanla dolu kimselerdir. Nebiler nebisine inanmama mevzunda bir kusurları olsa bile herhalde bizde İslam'ın şeriatı Müslümanlığı görüp duyduğu halde terk eden kimseler kadar kusurları büyük değildir. Onların çoğunu bahsediyoruz burada. Eğer psikolojiyi bir ilim hüviyetini insanlığa takdim etmek istiyorsanız, onu tahkik cephesiyle ve kendisinden bir şey çıkarılabilecek hüviyetiyle ele alın. Tahkik cephesiyle ele alamayacağınız meseleyi psikoloji ilmi adına sahneye sürmeyin demektedir. Bundan canı yanık olmanın ifadesidir. Ben buna dayanarak bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Bu sahada ilk eseri yazan inkarcı Aristodur. Biz Aristo deriz. Aristoles derler. Bizim eski metinlerimiz öyle geçmiş. Ondan alın teş kutupta bulunan beş sona gelin. Ondan alın tamamen bir mistik olan paskala intikal edin. Ondan alın her meseleyi şehevi hislere bağlamış libido sahibi Psikanalizin kurucusu Freud'e bağlayın ve ondan alın, her meseleye ah buyurun, ne bile ruhaniyeti de beni bağışlasın, bir kefazeliğe, bir çirkinliğe, bir mezbeleliğe bağlayan sartırı alın. Bunlar hepsi insan içinin teşrihatını yapan, insan ve anatomisini insanla takdim eden kimselerdir. Hepsinde birbirinden uzak meselelerin öyle korkunç tahlil edildiğini görürsünüz ki, İnsan bu mu diye şaşar kalırsınız. Çünkü herkes tahlil metoduyla işe başlamıştır. Başlamıştır ama tahlil edecekleri şey çok karışıktır. Tahlil edecekleri şey mevzunda söz söyleme zelayetine hayır değildirler bunlar. Onun için biri dünyada cari bütün meseleleri şehvete bağlamıştır. Ne kadere kadar yavru, bir iki aylık yavru, annesinin memesini tutup sütü emerken dahi, annesine karşı şehevi hislerle bu bunu yapmaktadır demeye kadar, gecede gördüğüm bir dereyi rüyanda bilmem neye benzetmeye kadar, bir tepeyi de neye benzetmeye kadar her meseleyi, röyalarında senin şuur altların olarak ele almakta, libidosuyla her meseleyi şehvete kadına bağlamaktadır. Kadın bu noktayı nazardan, Teministleri çok geçmiştir. Bu noktayı nazardan insanlığın mabududur. Karşısına geleceğin, secde edeceğin, taahhüt edeceğin bir varlık haline getirilmiştir. Biraz evvel arz ettiğim insan bu mudur acaba? Biz bunu mezbeleliklerde sürünen solucanlarda da görüyoruz, İnsan bu mudur? İnsan bu ise batsın bu insan. Halbuki biz insanı şöyle görüyoruz, elinden bir melek tutmuş, onu arşi kemalata çıkarıyor, miraca çıkarıyor. Bir noktaya geliyor ki, meleken büyük melek ona şöyle diyor, vallahi bir adım dahilere atsam mah olurum, bundan öte yol senin, devren senin, çevren senindir diyor. Biz insanı böyle tanıyoruz. Bir solucanın duruna, dununa onu düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. İşte insan nefsi, insan ruhu ve Frenci adıyla psikoloji sahasında tahlilleri neticesinde, müracaat ettikleri metotlar neticesinde bizim hakkımızda hüküm verenlerin durumu bundan ibarettir. Sartır mevzunda hiçbir şey söylemiyorum, eserini karıştırmış kimse nasıl rezilliklerle dolu olduğunu görecek, Hatta gece yorganın altında aklına geldiği zaman bile arından, hicabından, hayatından terleyecektir o insan insan ise. O kadar müstehcen şeyleri anlatmaktadır. Ama bir şey var burada. Bu yanlış tahlilin altında bir şey var, doğru bir şey vardır. Herkes kendi habis ruhunun ah buyurun terennümünü yapmıştır. Herkes başkasının tahlilini değil, kendi denir ruhunun hasil ruhunun dile getirilmesini kitap haline getirmiş insanlığa takdim etmiştir. Sartre'ın dedikleri doğrudur, o öyle bir insandır. Freud'un dedikleri doğrudur, o da öyle bir insandır. Pascal'ın dedikleri doğrudur, o da öyle bir insandır. Her şeyi vicdana bağlayan Berkto'nun dediği, o da öyle bir insandır. Herkes kendi içine anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim bu büyük meseleyi ele alırken, Vafienfusiku felirun Nefislerinizde de sizin için ayetler vardır Dikkat buyurun. Vafi enfusil insan değil. Vafi nefsikum değil. Vafi enfusikum sizin nefislerinizde teker teker her biriniz ayrı bir nefisiniz, ayrı hasiyetlere sahiptir. Ayrı hüviyeti vardır, ayrı melekeleri vardır. Ayrı fakültelere tabidir. Ayrı fakültelerin işlemesiyle o vücudunu, hayatını, hüviyetini, kemiyet ve keyfiyet ölçüler içindeki durumunu devam ettirir. وَفِي أَنْفُزِكُمَ فَلَا تُبْسِرُونَ Ve burada da basar, basiret lafsını kullanıyor. Burada idrakla işin içine girecek, bakacaksınız. Demek ki, bir insanın tahliliyle insanlık hakkında hükme barınlamayacak. Bütün insanlık tahlilden geçmedikten sonra, 24 saati tahlilden geçmedikten sonra, hayatının her günü tahlilden geçmedikten sonra, bir insan hakkında sabit kanun sayacağımız şekilde bir hükme varmaya imkan yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim'e dönme, ilimler sahasında yeni fetihlerin oluşunun başlangıcı olacaktır. Cenab-ı Hak muciz beyan ifadesine bizleri döndürsün, kalplerimizi onun nuruyla münevver eylesin. Bu girişte art edeceğim daha başka hususlar da vardı. Beni bağışlayın sözlerimi ayarlayamıyor istidradi olarak. Başka şeyler de konuşuyor vaktinizi alıyorum ve sonra söylemem gereken şeylere gelince vakit bitmiş oluyor art edemiyorum. Allah affetsin siz de bağışlayın. Önümüzdeki derste kısaca bir hulasa yaptıktan sonra bunu sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde insanın çeşitli durumuna göre çeşitli havaların nasıl terennim edildiği hususunu arz etmeye çalışayım. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Bir hususu daha arz edeyim burada. Bir ders daha yapmayı düşünüyorum. Yalnız bunu bağlı bulunduğum daire ve amiriyle görüşmedim daha. Ben kendime göre öyle düşündüm faydalı olabileceği hesabıyla, kıstasıyla Başka bir camide, başka bir gün... Cumanın akşamı da olabilir... Cumartesi de olabilir... Ama kararlaştırmadığında da... rükvete ve Bir hadis-i şerif mali... Bir ayet-i kerime mali sonra... Abdestsizlerin de camiye gelmesini temin edelim... Namazdan sonra... Soru sorma, cevap verme şeklinde... Bir ders stili düşünüyorum esasen... Diyanette... Hizmet şeklinde, irşah şeklinde... Bir değişme olmalı, yenilerin tabiriyle bir reform olmalı. Esasen alışılmış sistem, şekil biraz bırakılmalı. Bana uygun gelen şey, herkesin ne istifamı varsa, e bu istifanlara cevap verebilecek misiniz? Veremezsek bekleriz, müsaade alırız, ertesi hafta cevap veririz. Fakat soru sorma, cevap alma şeklinde bir tedris ben düşünüyorum şahsen. Muvafık görülür. Mütabakata varılırsa inşallah teala böyle olur lillahi teala fatih